İkinci konunun devamı, ben de bunlar müzeyne kabilesidir dedim. Bunun üzerine Ebu Süfyan, ey Ebel Fadıl, müzeyne ile alışverişimiz yok, neden karşımıza geçip silahlarını şakırdatıyorlar? dedi. Sonra Cüheyne kabilesi kumandanlarıyla beraber 800 kişiyle geçtiler. Onların dört bayrakları vardı. Birini Ebu Zura Mabed bin Halit, birini Süveyt bin Sa, birini Rafi bin Mukiz, ötekini ise Abdullah bin Bedre taşıyordu. Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde tekbir getirdiler. Sonra Lez, Damre ve Saad bin Bekrin oğulları olan Kinane kabilesi 200 kişi olarak geçtiler. Onların bayrağı da Ebu Vakıd el Lez'in elinde bulunuyordu. Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde üç defa tekbir getirdiler. Ebu Süfyan yine bunların kim olduğunu sorunca, ben, bunlar beni Bekir oğullarıdır, dedim. Ebu Süfyan işte bunların yüzünden Muhammed'le aramız bozuldu. Dikkat et, Allah'a yemin ederim ki onların bu hususta yaptıklarını bilmiyordum, benimle istişare de etmediler, bunu duyduğum zamanda hoşuma gitmedi, fakat olan olmuş, her şey birbirine karışmıştı, ben, Ebu Süfyan'a hitaben, Hz. Muhammed'in size açmış olduğu savaşta sizin için bir hayır vardır, çünkü böylece hepiniz Müslüman oldunuz, dedim.